Eğer Allah'a ortak koşanlardan biri senden sığınma talebinde bulunursa Allah'ın kelamını işitebilmesi için ona sığınma hakkı tanı sonra da onu güven içinde olacağı yere ulaştır bu onların bilmeyen bir kavim olmaları sebebiyledir.